Ve buradan sesli olarak okuyorum. Ee, özellikle okumayan kardeşlerimiz de kulaklarıyla dinlemiş olacaklardır. Aynı zamanda kayıt olduğu için de okumanın faydası var. Ee, haya nedir? İffet e, nedir? Haya iffet kavramı üzerinde e, e, durur musunuz? Ülkelerin kültürlerine göre mi değerlendirilme, değerlendirilmelidir? demiş temsil Hicaz'da yüzünü kapatmayan kadına iffetsiz nazarıyla bakılırken başka bir İslam beldesinde iffetli olarak bakılıyor Balkanlarda da ise başına eşap takan kadına iffetli gözüyle bakılıyor öyle demek istiyor galiba evet değerli kardeşlerim El haya'un mine'l iman diye buyuran peygamberimiz haya imandandır diye buyuran peygamberimiz haya'nın Müslüman'ın şahsiyetinde olması gereken önemli bir özellik ve vasıf olduğunu bizlere e, müteaddit hadis-i şeriflerinde bildirmektedir. İffet, haya ikisi de aynı şeydir. Haya müteaddit Fıtri olarak insanda bulunmaktadır. Yüce Rabbimiz fıtri olarak hayayı, yani utanma duygusunu, kötülükten, hayasızlıktan, iffetsizlikten, e, arsızlıktan, e, korunma ve bundan utanma, bundan çekilme duygusunu bizim fıtratımıza Yüce Rabbimiz koymuştur. oğlu ancak nefsini, e, fıtratını, Değişik aşama, eğitim aşamalarından, baskılardan, yıldırmalardan, bir takım işkencelerden, psikolojik baskılardan geçirmek suretiyle hayasını bozabilmektedir. Hayasını hayasızlığa, iffetini iffetsizliğe çevirebilmektedir. Haya duyduğu şeylerden, belirli bir eğitimden sonra, yani olumsuz, negatif manada bir eğitimden sonra... E, ...hayasızlığı öğrenebilmektedir. E, yani e, toplumumuzun tabiriyle ar damarını çatlatabilmektedir. Ar damarı çatladıktan sonra da e, tabii ki böyle bir damar yok, böyle bir çatlayan damar da yok ama temsili olarak söylenmiştir. Ar damarı e, insanda arlanmanın, hayanın, iffetin e, fıtri olarak varlığını temsil eden bir özelliktir. İşte bu özelliği devreden çıkarmak, bu özelliği bozmak, ardamarı çatlamak deyimiyle özet bir şekilde aktarılmak, anlatılmak istenmiştir. Dolayısıyla iffet ve haya, e, Müslüman'ın şahsiyetinde özellikle ham, hanımefendi kardeşlerimizde daha bol surette olması gereken ve var olan bir özelliktir. Ülkeden ülkeye değişir mi? meselesine gelince... Ee, esasen değerli kardeşlerim e, haya ve fıtri özellikler e, ülkeden ülkeye değişkenlik arz etmez. Ancak bakış açılarında değişkenlikler olabilir. Mesela e, kardeşimiz örnek vermiş bir e, işte e, Arabistan'da yüzünü açmak hayasızlık e, göstergesi iken Türkiye'de yüzünü açmak işte hayasızlık göstergesi değildir diye bir şey, hüküm vermiş ama bu hükme katılmak mümkün değil değerli kardeşler. Esasen biz Türkiye'de de yüzünü kapan, kapatan bir kadın gördüğümüzde onu daha çok haya timsali, edep timsali, iffet timsali olarak görmekteyiz. Yüzünü açan bütün güzelliğiyle yüzünü deşifre eden bayan kardeşlerimize de hayasız Demiyoruz ama diğer yüzünü kapatan hayalı kardeşlerimize oranda onların bu konuda biraz eksikliği olduğunu ifade ediyoruz. Bu atalarımızda da böyle bakıldı, şimdi de böyle bakılmaktadır. Fakat bazı toplum bazı kesimlerinde yani dini olarak çok zayıf olan kesimlerinde, yani bayram namazını bile kılmayı Çok büyük Müslümanlık Olarak addeden kesimlerinde Böyle bir algının olması Bu gerçeğin bu şekilde algılanması Gerektiğini göstermez Değerli kardeşler Dolayısıyla iffet her zaman İffettir namus her zaman Namustur ve bu iffet Ve namus fıtri Yapılarımızda Allah tarafından konmuştur Mevcuttur ülkeden ülkeye Değişkenlik arz etmez Fakat bakış açıları e, arasında bir e, Farklılık söz konusu Olabilir bakış açıları Değişebilir algılamalar Değişebilir insanlar tarafından Bu olgunun Değerlendirilmesi e, Çeşitli e, şekillerde Olabilir değişebilir ama e, Bu İffet ve haya kavramının Değişken olduğunu Asla göstermez Sorumuzun cevabını bu şekilde noktalayalım ee, ve esasen tabii ki o başta sunulan yargının yanlış olduğunu kabul edersek sorumuza doğru bir şekilde cevap vermiş oluruz. Aksi takdirde e, o yargının e, doğru olduğunu kabul ettiğimiz takdirde kendi e, inanç ilkelerimiz e, üzerinde de bazı şüphelerin e, oluşmasına sebebiyet verebiliriz. Allah muhafaza. Evet. Evet. <gülüyor> Başka bir soru var. İşte eşarp takan kadın için iffet ölçüsü budur demiş. Demek sorunun devamı sanıyorum. Demek sorunun devamı. O yüzden aynı şeyi değerlendirmeyelim. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Başka soru varsa kardeşimizden yazmasını. Ha orada bir soru var sanıyorum. Evet o soruyu. Değerlendirelim inşallah. Ee, değerli kardeşlerim, şimdi soruyu okuyacağım sizden bir e, saniye. Soruyu okumam için fırsat vermenizi e, bekliyorum. Rica ediyorum. Evet. Ee, evet, soruyu okuyorum değerli kardeşlerim. Müslümanın babası müşrik, müşrik e, olarak ölmüştür. Mülkünü vasiyette oğluna bırakmıştır. Orası da darul küfürdür. Nasıl davranılmalı? Yani Müslüman kafire va varis olamaz. Hadisinin detayı nedir diye bir soru tevcih edilmiş. Evet değerli kardeşlerim. İnşallah bu sorumuza bu sorumuzu değerlendireceğiz hep beraber. Sizlerin de katkıları olabilir. İnşallah teala. Evet. Bu arada bazı kardeşlerimizi e, odaya davet ediyoruz. Evet, o yüzden e, bir duraksama e, söz konusu oluyor. Evet, e, din farklılığı değerli kardeşlerim. Sorumuzu tekrar okuyayım. Müslüman, e, Müslüman'ın babası müşrik olarak ölürse e, oğlu ona e, varis, malına varis olabilir mi? Orası dar küfür de olsa e, durum e, değişir mi? Bu konuda baba nasıl şey oğul nasıl davranmalı yani Müslüman kafire varis olmaz hadisi detayı nedir Müslüman kafire varis olmaz evet doğrudur Müslüman kafire varis olmaz hadis gayet açıktır fakat baba sağlığında kafir baba diyelim müşrik baba sağlığında oğluna bir şey verirse bir mal verirse bu e, malı alması caizdir e, fakat öldükten sonra veraset yoluyla veya vasiyet yoluyla o mala sahip olması mümkün e, görünmemektedir. Bildiğim kadarıyla durum böyledir değerli kardeşlerim. E, diğer soruya geçelim. E, elbise rengi konusunda yasak olan renkler var mıdır? Kadınlar beyaz renk, renke renkli elbise giyebilir mi? Elbise konu, konusunda herhangi bir renk ayrımı yoktur. Dinimizin tercih ettiği bir renk yoktur. Kadınların e, birçok İslam ülkesinde daha çok koyu renkleri beğenmeleri, siyah renkler, renklerle elbiseler dikilmelerinin esası erkeklerin bu renkleri gördüğünde nefislerinin diğer renklere oranla daha fazla kırıldığının ortaya çıkması veya böyle bir algının, böyle bir olgunun meydanda olmasından dolayıdır. Yoksa dinimiz şu rengi giyin, bu rengi giyin demez. Ama akıl var, e, akılla veya işte fıtri yapımızda bazı e, ölçüleri verebiliriz. Mesela çok pembe, çok açık renkler e, daha çok kadının yüzünü, beşer, e, işte e, elini neyse e, veya uzaktan görünümünü biraz daha güzel gösterecektir. Ama koyu renkler, kahve renkleri, işte kül renkleri veya siyah renkler, lacivert renkler daha çok şehvi bakışları. E, ...daha az seviyelere indirecek veya etkisini bir daha, biraz daha azaltacaktır. Böyle, böyle bir algı e, söz konusudur ve bu algıdan dolayı da bu renkler daha çok tercih edilmiş olmuş, olmuştur. E, fakat e, renkler konusunda dinimizin herhangi bir renk tavsiyesi e, söz konusu değildir. Ve bir, şu rengi giyeceksiniz diye... Herhangi bir e, emir söz konusu değildir. Renk ne olursa olsun önemli olan kumaşın şeffaf olmamasıdır, dar olmamasıdır. E, i̇şte e, dikiminin özellikle Müslümanın e, vücut hatlarını e, ortaya çıkarmayacak şekilde olma, e, olmasıdır. Ve yer, işte kadınların elbiseleri özellikle uzun olabilir, yerde sürmesi söz konusu olabilir. E, ama erkeklerin elbisesinin de Asla topuklardan aşağı olmaması gereklidir. Dinimizin emri budur. Diğer soruya geçelim. Bir Müslüman bayan haram olduğunu bildiği halde gayrimüslim bir erkekle evlenirse dinden çıkar mı? Bu durumda ehli kitapla ehli, ehli kitap olmayanlar arasında fark var mıdır? Kitap ehli olanlarla kitap ehli olmayanlar arasında bu durumda. Bir fark gözetilir mi, var mıdır? Bunu soruyor değerli kardeşim. Bir bayanın, Müslüman bir bayanın kafir bir erkekle veya kitabı ehlinden ehli kitaptan bir erkekle evlenmesi kesinlikle caiz değildir. Evlendiği takdirde günah işlemiş olur, dinden çıkmaz. Dinden çıkma hiçbir zaman söz konusu değildir. ibadetlerin terkinde e, haramların, helallerin terkinde e, dinden çıkma söz konusu değildir değerli kardeşler. E, fakat e, bu hatayı yapan bir insan gerçekten büyük bir günah işlemiş olur ve o, o nikahında e, sürekli olarak kalması asla caiz değildir. E, böyle bir hata yapan bir insan tövbe etmesi ve o nikahından geri dönmesi gerekir. E, bu caiz değildir değerli kardeşlerim. Fakat İslam geldiğinde bazı bayanlar kocalarından önce Müslüman oldular ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan kocalarını bırakmalarını istemedi. Bu da vardır. Fakat bu, bu asırda söz konusu değildir. O İslam'ın ilk geldiği asırlarda ailelerin parçalanmaması için böyle bir çözüme gidilmiştir. Fakat bu asırda artık bile bile Müslüman olduğunu bile bile bir kafirle bir bayanın evlenmeye kalkması kesinlikle cinayit, cinai bir durumdur. Yanlış bir durumdur. Haramı işlemektir, siyankarlıktır Bundan kaçınılması gereklidir bir insanın ve bu hata yapanların tövbe ederek boşanmaları da gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, caiz bir durum değil. Bu maalesef çok tehlikeli bir durum ama tam tersi ehli kitaptan bir bayan ile kâfir olmadı kâfir olmayacak ama e, kitap ehlinden Hristiyanlardan Yahudilerden bir bayan ile bir Müslüman erkek evlenebilir. Bunun bu bu bu şekilde e, cahil olmasının sebebi değerli kardeşlerim doğan çocuklar e, babanın dini üzerine hayatlarını sürdüreceklerdir. Çünkü evde baskın olan şahsiyet babadır. Babanın dediği olacaktır belki de ev o, ev hanımı da belli bir müddet sonra e, babanın e, kocasının dinine e, girecektir değerli kardeşler. Evet, kırmızı elbise hakkında erkeklere yasak var diye biliyorum bir hocamız söylemişti diyor. Kırmızı elbise hakkında, yani erkeklere kırmızı yasak değil. Bu kesin bir sahibi hadiste sabit olmayan bir şey. Kesinlikle yasak değildir. Kırmızı da olsa bir erkek kırmızı bir gömlek, kırmızı bir takım elbise bile giyebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Evet. Başka bir soru var mı? Havf ve raca, korku, ümit arasında olmak ne demektir diye soruyor değerli kardeşimiz. Havf, korku, tabi reca da dilek, ümit demek. Bunun ikisinin de arasında olmak ne demek? Yani bu şu demek değerli kardeşlerim. Bir Müslüman tamamen kendini korkuya kaptırıp da Allah beni asla affetmeyecek. Ben perişan oldum, ben mahvoldum, ben cehennemliyim, ben Allah affetmez, dolayısıyla ibadet yapsam da kurtulamam artık, perişan oldum, ben cehennemlik oldum, bari bu dünyada hayatımı yaşayayım, şu haramları, şu zevkleri tadayım gibi bir düşünceye varması insanın tehlikeli bir durumdur. Yanlış bir durumdur. Müslüman böyle bir düşün düşünceye asla varmaz. Bu halfın, e, yani korkunun insanda ağır basması durumunda insanlar böyle tehlikeli uçurumlara uçar, e, düş düşebilirler. Reca ise e, ben çok iyiyim ya. Benden daha iyi, e, benden daha kötüleri de var. Ben iyiyim aslında. Ben bu gidişle cennete de girerim. Yani çok daha fazla günahım da yok. İyiyim yani e, korkacak bir durumda yok. Yani neden neden korkalım ki Allah kuluna e, azap niye etsin ki etmez ki Allah bana azap etmez ki ben Allah'ı seviyorum e, niye etsin etmez Allah e, Allah'tan korkmaya gerek yok Allah sevilir Allah'tan korkulmaz gibi düşüncelerde insanda recanın yani ümit varlığın e, ağır basmasıdır bu da tehlikeli bir durumdur dolayısıyla mümin bu iki tehlikeli uçtan e, korunacak ve orta yolu tercih edecektir. Allah'tan korkacak Allah'tan hakkıyla korkacaktır ee, ve yine Allah'tan da umudunu asla kesmeyecektir. Ee, e, Allahu Teala, ey nefislerini e, israf edenler, yani kendilerini e, cehennemin yoluna sürükleyip azaba düşürecek olan kulların Allah'tan e, ümidinizi kesmeyin Allah'a gelin manasında ayet kerimisinde burada hatırlatarak korkunun, aşırı korkunun insanda ağır basmaması gerektiğini müminin korku ve ümit arasında bir orta yolu izlemesi gerektiğini hem korkması hem de umut var olması gerektiğini söyleyelim peygamberimiz de bunu tavsiye etmiştir evet biraz yukarıda bir soru varmış onu geçmişim o soruyu tekrar aşağı alın kardeşlerim. yapıştırın ben de göreyim çünkü ekran yukarı gitti Onlar ben göremiyorum artık Elhamdülillah diyen kardeş anlamadım hocam şu şu an yaşayan ehli kitaplar kafir değil mi değerli kardeşlerim şu an yaşayan ehli kitaplar kafir değil mi sorusuna şöyle cevap verelim ehli kitap şu anda ehli kitap kafirdir bunda hiç şüphe yok fakat hüküm bazında düşündüğümüzde yani bunlardan Allah'a iman edenler yani Peygamberimize iman etmese de bunlardan eş olabiliyor. Bunun aslında stratejik bir önemi var. Bu insanlarla evlenmek onların kısa bir süre içerisinde Allah'ın izniyle hidayete ermelerine sebebiyet vermemiz manasına gelir. Ve çoğunlukla yaşanan örneklerde böyledir. Birçok bayan bu şekilde evlendikten sonra hidayete ermiş, İslam'a girmişlerdir. Ve erkek ağır bastığı için de çocuklarını kendi dini üzerinde yetiştirmeye çalışmıştır. Ve bu konuda gayretli olanlar bu konuda muvaffak olmuşlardır. O zaman da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kabul etmediklerini Peygamberimiz biliyordu. Ve buna rağmen ehli kitaptan, ee, evlenebileceğini e, söyledi. Kur'an-ı Kerim'de de bu ayetler var. Dolayısıyla e, diyoruz ki evet ehli kitap, ehli kitap kafiri diyelim artık, ehli kitap kafirlerinden e, evlenmek mümkündür. Caizdir fakat e, tamamen tevhid inancına uzak bir mesela bir Budist, hindust, e, Şamanist veya Mecusi Put putperest gibi dinlere tabi olanlar ki bunların ehli kitapla asla alakaları yoktur. Kitapla alakaları yoktur. Tevhid inancından hiç nasipleri yoktur. Bunlarla artık evlenilmez. Bunun sebebi ne olmalı? Bunlar artık İslam'a çok uzak insanlardır. Ehli kitap gibi değillerdir. Ve bunların hidayet termileri belki de Gerçekten e, bir meşakkat e, ister, bir zor, zor zorluk vardır hidayat erimelerinde. Ehli kitap gibi e, artık ortak yönlerimiz yoktur onlarla e, ve hidayat erimeleri uzak bir ihtimal gibi görülmektedir. Allah'a ilham hikmeti bu olsa gerek. E, değerli kardeşlerim diğer soruya geçelim. Bazı çevrelerce... E, Dinle bağlı Hristiyanları mı kastediyor diyor, e, acaba diyor ee, Muaz bin Cebel. Ee, eğer bir insan, değerli kardeşlerim, e, Hristiyanlarda e, Hristiyanlıklarının en önemli özelliği, değerli kardeşler, e, Allah'ın varlığını kabul etmeleri, Birliğini, tevhid inancını kabul etmeleridir. Ama bir Hristiyan çıkarsa, derse ki ben, efendim, e, Allah'ı tanımıyorum İsa Allah'tır veya işte Allah üçlü bir şeyden oluşur. Bunlar tamamen müşrik oluyorlar. Hatta Hristiyan memleketlerde ateistler var. Bunlar tamamen kafirdir Hristiyan memleketlerde olmalarına rağmen. Tamamen ateist bir durumdadırlar ve bunlar kafirdirler. Ve bunlar bu hadisin kapsamında değildirler. Hadisin kapsamında olanlar, Hristiyanlardan, Yahudilerden tevhid inancını kabul edenler, tevhid inancını kabul edenler dediğimiz yani Allah'ı birleyen, La İlahe illallah diyenler, bunları kastediyor. Yoksa Hristiyanlığı bile bırakmış, Yahudiliği bile bırakmış, ateist olmuş insanlar mevzubahis değil. Yani onlar bu hadisin çerçevesi dışındadır değerli kardeşlerim. Bazı çevrelerce İslam'ın kadınlara fitne ve fesat kaynağı olarak baktığı iddiasını edersiniz. Ee, kesinlikle İslam kadınlara fitne ve fesat kaynağı olarak bakmaz. Kadın ve erkek arasında kul olma açısından, insan olma açısından, Allah katındaki değerleri açısından hiçbir fark yoktur. Yüce Rabbimiz bazılarınız bazılarınızdandır. Ba'dukum min ba'd. Sizin bazılarınız bazı bazılarınızdandır. Siz birbirinizin parçasısınız. Birbirinizden farkınız yok. Biriniz diğerinin pa eşit parçasısınız diyor. Dolayısıyla innekraku kumu indallahi ethakum sizin en takvalınız Allah katında ondan en çok korkanınızdır diyor. E, kadınlardan erkeklerden salih amel yapanlara Allah haklarını eksik e, vermeksiktirmeden verecektir diyor. Dolayısıyla ee, kesinlikle İslam kadınlara fitne fesat kaynağı olarak bakmaz. Ee, bilakis e, kadınların ayağının altına cenneti koyan ee, tabi bu hadis şerif e, konusunda e, zayıf olduğunu söyleyenler olsa bile yani mana olarak gerçekten e, İslam dini kadınlara ikram eden, onları en şerefli bir makama oturtan bir e, dindir. E, kesinlikle onlara fitne fesat kaynağı olarak Bakmaz değerli kardeşlerim. Bu inanç e, kesinlikle yanlıştır. Bunlar İslam'ın düşmanları tarafından ortaya atılan bir takım uydurma iddialardır. Bir e, Başka bir soru. E, biz her insanın kaderini kendi e, çabasına bağlı kıldık e, ayetini nasıl anlamalıyız? <gülüyor> Bu ayetin Arapçasını keşke yazabilseniz buraya. Efendim. İsra 13. Ayetin Arapçasını görmeden maliyle yola çıkmayalım. Çünkü mali Kur'an değildir. Mal kesinlikle tercümeler nedir? Kur'an değildir. Aslına rücu etmek lazım değerli kardeşlerim. Aslına rücu edeceğiz ve İsra suresi 13. ayeti kelime de yüce Rabbimiz ne söylüyor? Bizzat Arapça metninden indiği gibi Bakacağız ve e, oradaki meramı anlamaya ve anlatmaya gayret sarf edeceğiz. Şimdi ben elimdeki Kur'an-ı Kerim'den İsra suresini açmaya çalışıyorum. 13. ayet. Evet. E, bakacağız inşallah. Ne diyor ayet-i de Rica Evet. Açmak üzereyim. 13. ayet-i kerime. 13. ayet kelime. Evet, 13. ayet kelime açıyorum. Evet, 13. ayet kelimeyi buldum. Ve kullu insan. Auzu billahi min eşşeytanir racim. Ve kullu insan elzemnahu ta'irahu fi unquhi. Ve nukhrij lehu yevme'l kıyameti yelqahu mansura. Evet değerli kardeşlerim bu ayet kelime de ne söylüyor Rabbimiz, ne diyor bakınız her insanın amelini veya kaderini boynuna bağladık burada e, maalesef bu şekilde tercüme etmiş insan için kıyamet gününde açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız şimdi. Ayet-i Kerime'nin Arapçası'nı tekrar oku okuyalım. Ve kulle insanin elzemnâhu tâirâhu fî Biz esasen mali şu. Biz her insanın kuşunu omuzuna kondururuz diyor. Bu bir deyim tabi. Değil mi? Her insanın kuşunu omuzuna kondururuz. Yani her insan kuşuyla, kuşu omzunda olarak gelir. Burada parantez içerisinde bunun kader olduğunu e, ifade etmiş e, malde ve tabi diğer maallerde de bu tür e, açıklamalar, açıklamalar var olabilir bakmadım. Fakat burada bu %100 kaderdir demek de yanlış olur. Kullu ve kullün ezzemnâhu ta'irahû. Fi onu kihi. Evet. Burada, evet, her insanın amelini sırtına sarar, onu ahirette, mahşerde, mahkemeye o şekilde hazır ederiz, o mahkemeye o şekilde çıkartırız diyor. Her insanın amelini, amelini. E, sırtına sarar her insanın amelini sırtına sarar onu mahkemeye çıkartırız diyor. Bu şekilde. Burada bunu kader olarak tercüme etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Her insanın kaderini sırtına sarıp onu mahkemeye çıkartırız e, demek mesela o, o şekilde anlamak e, bu kaderciliği biraz daha e, çağrıştırıyor. İnsanlar kaderlerine mahkumdurlar gibi bir anlayışın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Halbuki değerli kardeşler e, burada maksat edilen şey e, insanın amelidir. Yani insan sırtına amelleri yüklü olarak e, mahşer, mahşere gelecektir, huzura Çıkacaktır ve burada herhangi bir unutkanlık, bir eksiklik söz konusu olmayacaktır. Benim anladığım bu değerli kardeşlerim. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُمْ مَنْ Ayetin ilerleyen bölümünde de benim dediğim gibi mal verilmesi gerektiğini e, işaret eden bir e, mana söz konusudur. Nedir o? İlerleyen kısmında Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Va çıkartırız lahu yormalı kıyame. Kıyamet günü onun için çıkartırız. Ne çıkartırız? Kitaben bir kitap çıkartırız. Hah, amel defteri yani. Yelqahu manşura. O da o kitabı önüne serilmiş olarak, önünde açılmış olarak, önünde e, sayfalarını e, Teşhir etmiş, açmış olarak o kitabını bulur. Yani melekler gelir, işte açarlar. İşte senin amel defterin bu. Yapmış olduğun ameller bunlar. Şimdi sen yapmış olduğun amelleri tarihiyle, günüyle, vaktiyle oku. Burada gör yaptığını ve kendi hakkında hükmünü bizzat kendinde bu şekilde verirsin manasında. Bir e, huzura çıkartış ve bir mahkeme Ediş söz konusu olacaktır Ayetin diğer ilerleyen manası Yeride kastedilen insanın omzuna Kondurulan kuşun ne manaya Geldiğini ifade ediyor O bir kader değil O insanın Dünyada Yapmış olduğu işlerdir Amellerdir değerli kardeşlerim İşte burada Arapça bilmenin ne kadar önemli olduğunu Görüyoruz mal üzerinden hüküm verilemeyeceğinin e, doğruluğunu ispat ediyoruz, görüyoruz. Eğer mal üzerinden, mal üzerinden ayet olsun, hadis olsun. Mal üzerinden fıkıh hükmü çıkartırsak çok yanlış olur. Mal üzerinden giderek bazı şeyleri anlamaya çalışırsak çok yanlış olur. Arapça aslına rücu edeceğiz ve Arapçayı bilmek zorundayız hüküm çıkartmak istiyorsak gerçek manada. Arapça'nın e, Arapça'ya vakıf olmak lazım. İşte ben size şimdi mesela Arapça bilmesem, burada arkadaşımızın burada okuduğunu yazdığını hemen e, sizlere açıklamaya çalışmış olsam ben de hata edecektim. Arapça aslında dönmek suretiyle e, onun öyle olmadığını. Her ne kadar ölümdeki malde de kaderde, kader diye geçse de ona katılmadığımı e, ifade etmek istiyorum. E, onun daha çok amel ameller. İnsanın yapmış olduğu amelleri sırtına yükleyerek onu mahşeye çıkartırız manasında olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü siyak-sibak ilişkisinden böyle bir mana olduğu ortaya çıkıyor. allah Alem sizleri araştırın. Bakın diğer tefsirlerde bizim dediğimiz gibi bir açıklama var mı yok mu? Şahsen ben de bilmiyorum ama e, kendi bilgilerim ışığında bu ayetin bu manaya geldiğini, çıkarımını yap, yaptığımı, e, o durumda olduğumu söylemek istiyorum. Evet. Ayetin manasında verirken ne demek de anlatmış olduk esasen. Diğer soruya geçelim. Ee, cevşen nedir? Cevşen'in tak, ıı, tak zırhını çıkar şeklinde Cebrail'in bir uyarısı olmuş mudur? Cevşen çok yaygın takılıyor. Bu nizah nedir diye soruluyor. Ah Şimdi söyleyelim. Yani şimdi söyleyeceğiz. Tabi burada kardeşlerimiz şok olarak bunu algılamayacaklardır ama Cevşen takmak e, insana, bir kendisine bir put takmak gibidir. Cevşenden medet beklemek, puttan medet beklemek gibidir. Cevşen takmak putperestliktir esasen. Neden? Çünkü orada yazılmış olan bir e, mürekkep, bir e, yazı, yazıdan medet umulmaktadır. O yazının insana kar ve zarar vereceği iddia edilmek suretiyle insanın omzuna, boyuna böyle şeyler asması söz konusudur ki bunlar külliyen putperestliktir put putperestliktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men hamale et ettema'ime vukile ileyhi veya vukile ileyhi veya vukile ileyhi kim bir hamalyu takarsa yani cevşen manasında Allah ondan rahmetini keser ve onu hamalyu ile Baş başa bırakır, benden sana bir şey yok. Verecekse bu kağıt parçası sana bir şey versin der, onu terk eder. Evet, bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere bunları takmak kesinlikle yanlıştır. Hatta şirktir. Çünkü bunlardan medet bekleme söz konusudur. Esası, esası nedir bu, iş, bu işin? Esası, gönül ile Allah'a, yakarmaktır yalvarmaktır acziyeti arz etmektir ihtiyacı arz etmektir talep etmektir dilemektir yalvarmaktır gönül ile dudakların gönül ifadesine e, efendim tercüman olduğu cümleleri dudaklardan dökerek gönül pınarından akıtarak Allah'a has bir kalp ile yaklaşarak Sadece ondan e, zararın veya karın sadece ondan gelebileceği inancını taşımak suretiyle ondan medet beklemek, ondan yardım dilemek manasında bir çalışma olur ise inşallah faydası olan budur. Allah'ın yardım edeceği kullar bunlardır. Bunların hiçbirini yapmadan, bunların hiçbir e, efendim. Allah'ın has kulu olmaya çalışmadan Allah'ın farzlarını yerine getirmeyip sadece çarşıdan 3-5 milyona satın almış olduğumuz bir cevşenle bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kadar güçlü bir silaha sahip olduğumuzu düşünecek kadar bir zavallılık arz edersek bu akla mugayir, akla aykırı, imana aykırı bir durumdur, bir uyanıklıktır. Bir e, insanın kendisini aldatışıdır, bir ucuzluktur, böyle bir şey asla olmaz, yanlıştır, din böyle şeylere asla müsaade etmez, din ucuz değildir, e, kesinlikle kurşun işlemez, al bunu tak diyenlere kurşun atmak lazım, onlar üzerinde denemek lazım ki bunlar kaçarlar, böyle bir denemeye asla gelmezler. Bu kağıtların mürekkeplerin yazıların kağıt üzerinde yazılan ayetlerin hadislerin duaların hiçbir zararı yoktur hiçbir karı da yoktur bunlar e, herhangi bir kağıttır mürekkeptir yazıdır bunun hiçbir zaman insana faydası olamaz ancak dediğimiz gibi okunduğu yürekten okunduğu ve bu ayetler okuyarak Allah'ın ayetlerini e, dilimizde e, zikretmek suretiyle e, bir yalvarış yakarış metodu edebiyatı yakalar yakalar isek ve bu şekilde güzel bir saf gönül ile Allah'a yalvarır yakarır isek e, gönlümüzü ortaya koyar, koyarak bunu yapar isek umulur ki Allahu Teala dileklerimizi ihtiyaçlarımızı e, kabul eder ve onları giderme yoluna gider yoksa Kağıtta olmaz elin işte gözün oynaşta olmaz tak cev cevşeni git orada pıtık oyna Allah sana yardım etsin tak cevşeni e, efendim içkili ol arabayı sürat düşür, kaza etmeyiz, etmeyecek etmezsin böyle bir saçmalık olmaz tak cevşeni git efendim düşmanın karşısında silahsız olarak korunması olarak gelsin sana kurşun yani girmesin böyle saçmalık olmaz Böyle şeyler dinimizde yoktur. E, dinimiz bu gibi konuların yanlış olduğunu e, şirk olduğunu beyan etmiştir değerli kardeşlerim. Evet geçelim diğer soruya. Evet. Benim ekranda soru yazmıyor diyor kardeşimiz. E, ona bir kardeşimiz yardımcı olsun. Ebu Alperen kardeşimize bir kardeşimiz yardımcı olsun sorusunu aktarsın. Bir kimsenin e, haram kazancından ''Hanımı ve çocukları yiyebilir mi?'' ''Evet değerli kardeşlerim.'' ''Yiyebilir.'' Ee, ''Fakat e, bu konuda e, gönül rahatlığı içerisinde olmaması lazım ve kocasına bir kanın tavsiyede bulunması lazım.'' ''Lütfen yapma, haram kazanma, bak ben bunu yiyorum, içim kana alıyor. yani ben bunu yemesem aç, aç kalacağım, bunu mecburiyetten ölmemek için yiyorum, ama azap içerisinde yiyorum.'' Kendimi yiyip bitiriyorum yapma etme diyecek hoşnut olmadığını e, arz edecek yoksa sen getir nereden getirirsen getir ben yerim demeyecek çocuklar da özellikle temiz yaşına gelmiş çocuklar veya bulucağına ermiş çocuklar neyse e, bunlar da mecbur kaldıkları takdirde yiyebilirler. Ama bulucağına ermiş e, elinde iş var e, iş yapabilir mesleği var sanatı var bir fabrikada şurada burada çalışabilir ekmeğini oradan kazanabilirse o haram şeyden yemeyecek mecbur olanlar yiyecek mecbur olanlar onlar da ölmeyecek kadar yani böyle hani fazla böyle zaruri karınlarını doyuruncaya kadar yiyecekler bol bol yemeyecekler ee, ve bunu tasa etmeden endişe etmeden yemeyecekler bunun korkusu tasası Allah bunu bizden sorar biz bunu niye yapıyoruz diyerek yiyecekler ondan sonra bunu haram e, helala haram katanlara da diyecekler ki efendim bunu yapma biz bundan muzdaribiz bak bunu biz bunu yemeyiz zaten çok zor şartlarda efendim yiyoruz korkarak yiyoruz üzülerek yiyoruz diyecekler onu o haramdan sakındırmaya çalışacaklar kesinlikle gönül rahatlığıyla yemeyecekler değerli kardeşler evet diğer soruya geçelim tecid ilmi farz mıdır yoksa makarici hurufu bilmek yeterli midir ummu e, nusaybah diye kardeşimiz maklası kardeşimiz bu soruyu sormuş Tecvid ilmi farz mıdır? Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir insanın tecvidi bilmesi lazım. Tecvidi bilmesi lazım. Harflerin manasını değiştirmeyecek şekilde harflerin mahrecini bilmesi lazımdır. Eğer manayı değiştirecek kadar hata ediyorsa... Ee, bu şekilde e işte harfleri birbirine karıştırmak suretiyle manayı alt üst ediyorsa ve çok ucube manalar ortaya çıkıyorsa o Kur'an-ı Kerim okuduğunda o, o şekilde Kur'an okumaması lazım. İşte o insana eğer e, Kur'an-ı Kerim okuyacaksa Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak için tecrüb ilmini öğrenmesi farzdır ama... Kur'an-ı Kerim okumayan bir insana da tecvid ilmi öğrenmek farz değildir. Okuyup da hatalı okuyan, manayı bozacak şekilde hatalı okuyan insan için tecvidi, hatas, Kur'an-ı Kerim'in manasını değiştirmeyecek bir vaziyette, düzeyde tecvid ilmini, makreci, harflerin makrejlerini bilmesi kendisine nedir? Farzdır. Yani ilim talebesi için nedir? Kur'an-ı Kerim okuyan için farzdır. Ama Kur'an-ı Kerim okumayan için böyle bir mükellefiyet söz konusu değildir değerli kardeşler. Ama tecrüt ilminin hepsini mi okumak e, bilmek farzdır? Hayır hepsini bilmek farz değildir. Dediğim gibi manayı aks, aksatacak bir e, hata yapıyorsa o hatasını düzeltecek tecrüt ilmini öğrenmesi okuyan için kendisinedir farzdır. Diğer insanlar için farz değildir değerli kardeşler. Harflerin makracı da tabi zaten e, bu işin bel kemiğidir. Açıklamış olduk. Efendim. E, evlilikte sevgi ve saygı maalesef kalmadı. İş, i̇şe çocuk için devam ettirmek Allah katında bir sorumluluk olur mu? Katında. Şimdi evlilikte sevgi saygı kalmadıysa çocuk için devam ettirmek, evliliği devam ettirmek Allah katında bir sorumluluk olur mu? Hayır kardeşim. Evliliğinizi, yani yuvanızı bozmamak, çocuklarınızı öksüz bırakmamak için devam ettiriyorsanız böyle bir sıkıntıya katlanıyorsanız sevap bile alırsınız yani. Ama eşiniz diyelim ki hayasızlık yapıyorsa insan değiyoruz olamaz. Asla bunu kabul etmemesi lazım. Hayasızlıktan kastım zina, işte Yabancı erkeklerle aşırı derecede işle dışlı olmak, hakırtı yapmak, efendim, onlarla şakalaşmak, ahlaksız şekilde konuşmalar ve durumlara düşmek, tabii ki bunlar, bunlara katlanmak caiz değil. Böyle bir kadın, tabii insan onu boşayabilir, boşamalıdır da zina eden, hayasız, iffetsiz kadınlarla Müslüman erkekler Hayatlarını sürdürmek durumunda Değildiler evet. Hayızlı kadın Kur'an maali okuyabilir mi Hayızlı kadın Kur'an maali okuyabilir Hatta hayızlı kadın Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan Veya Kur'an-ı Kerim'e bir bezle Bir engelle havlu vesaire Eldiven gibi bir şeyle Kur'an-ı Kerim'i tutmak suretiyle Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir ins kadının hayız olması pis olması manasına gelmez. Müslüman necis olmaz. Müslüman asla necis olmaz. Hayızlı kadının bu hayızı da onu necis ve pis yapmaz. Bu sadece yüce Rabbimizin eee Havva'nın kızlarına takdir etmiş olduğu arazi bir durumdur. Kesinlikle manevi olarak bir kirlilik manasına gelmez. Bir hadestir. Büyük hadestir ama bu büyük hades onlara manevi bir kirlilik adetmez değerli kardeşler. Hayızlı iken cünüpken cevşen muska dua taşımak caiz midir? Hayızlı iken cünüpken cünüp bir kişi veya Kur'an-ı Kerim'i Tutmaz. Hayızlı kişi de aynı şekilde tutmaz. Engelle tutar. Cünüplü kişi de tutmak istiyorsa, illa tutacaksa bir engel ile bir havlu, bir şeyle tutup işte Kur'an-ı Kerim bir yerden bir yere koyması gerekiyorsa bir engel, bir engelle onu tutup koyar değerli kardeşler. Bu da Kur'an-ı Kerim'e saygıdan ötürü yapılması gereken bir durumdur. Ancak cevşen, cev cev muska, dua Bunlarda herhangi bir Eğer bunlarda sadece dua varsa Bunları tutmasında bir mahsur yoktur Ama Cevşen içerisinde Ayetler varsa bu Kur'an-ı Kerim'e Benzer Muska içerisinde ayetler varsa bu Kur'an-ı Kerim'e benzer Değerli kardeşlerim ona kıyaslamak lazım Evet aks takdirde içinde Kur'an ayeti olmayan e, Muska'dır şuralar bunlar zaten Bunları cevşen Bunları tutabilir ama Zaten bunların dediğim gibi ta takılmak, bunları takmak şikttir. Bunları takmamak lazım. Yardımı Allah'tan dilemek lazım. Herhangi bir hastalık varsa o hastalığın tedavisini eğer rukye şer'iyye ile e, yani şer'iy okumayla tedavi etme yoluna gitmek istiyorsak bunu da e, kendimize Kur'an-ı Kerim okumakla, dua etmekle, başkaları salih gördüğümüz insanların duasını almakla, onları onlara e, on, e, işte gidip okunmakla söz konusu olabilir. Bunların hepsi caiz olan şeylerdir. Evlilikte maalesef sevgi kalmadı ise dini manada farklı anlıyor iseler sadece çocuk için evliliği devam ettirmek veya boşanmak için ne dersiniz Allah bize ne hesap sorar demek ki soru galiba bunu biraz daha değiştirerek sormuş kardeşimiz. Biraz önce yapmış olduğumuz açıklamalar bu manada yeterli oldu sanıyorum yani sevgi saygı kalmadı dini manada farklı dini farklı al, al, algılıyorlar vesaire e, dediğim gibi kötü bir takım adetler kötü hayasızlık, efesizlik, namussuzluk gibi şeyler olmadıkça e, yuvanızı bozmayın e, o şekilde e, işte evliliğinizi devam ettirin fakat bu evlilik size hiçbir şey kazandırmıyorsa e, dediğim gibi ikinci bir hanımla evle, evlenebilirsiniz. Aralarında adaletli olmak suretiyle diğer çocuğunuzu e, öksüz bırakmamak için onu da kendi nikahınızda bulundurabilirsiniz. Evet. 14 sene evli, evli 14 sene evlilik var. E, durum nedir? E, evet. E, 14 sene kardeşim sabretmişsiniz. Allah ecrinizi versin. Sabırlı olmaya devam edin. E, yalnız Allahu Teala size ikinci bir evliliği haram kılmamıştır. Ee, çocuklarınızı öksüz bırakmadan ikinci bir evlilik yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Evet. Soru. İnsan öldükten sonra ruhu nereye gidiyor? Mezarlıktan geçerken selam vermek. Ruhların orada olduğuna mı işarettir? Öldükten sonra ruhların durumu anlatır mısınız demiş. Kardeşimiz, evet. Değerli kardeşler, insan öldükten sonra ruhu ruhlar alemine gider. Mezarlıklardan geçerken selam vermek on, e, orada ruhların olduğuna işaret etmez. Mezarlıklarda ruhların mezarlıklarda bulunduğuna işaret etmez. Kesinlikle ruhlar ruhlar alemindedir. Fakat siz onların e, orada mezarlarına, e, görüntü işte oradaki mezarlarına e, bakarak veya yani oraya dönerek vermiş olduğunuz selam, e, Mesafeleri, zamanları e, aradan kaldıran Yüce Rabbimiz tarafından o ruhlara tebliğ edilecektir. Ruhlar aleminde ruhlara tebliğ edilecek ve onlar bir şekilde bu selamı alacaklardır. Ama bunun selam vermek demek ruhların orada olduğu manasına da gelmez. Ruhlar aleminde olduğunu tekrar tekrar söyledik. Ruh, e, öldükten sonra ruhların durumunu anlatır mısınız? Değerli kardeşlerim, iyi ruh ve kötü ruh, herkes de semaya yükselir. İyi ruh e, yükselirken bütün melekler bizim kapımızdan yükselsin derler. O semanın kapısını, gökyüzünün kapısını ardına kadar açarlar. E, kötü ruh ise e, ona açmazlar değerli kardeşlerim. E, yani açarlar ama e, mekruh, Kerih görürler, bu ruh buradan geçmese değil. Çünkü o ruhun bir kokusu vardır. Melekler de o kokudan rahatsız olur. Yani kötü ruhun gerçekten kötü bir kokusu vardır. İyi ruhun da iyi bir kokusu vardır. diye Bütün melekler e, o ruhun kendi kapılarından geçmelerinin onlara bir şeref katacağını düşünürler. Onların kokusundan istifade etmek isterler. E, onu işte o şekilde müjdelemek isterler. Yani o kapıyı açmak isterler. Kötü ruh için de bu diğer melekler kapıyı açsa da e, bundan hoşnut e, değillerdir. E, bunu e, kerih görürler. Allah'ın bizim kapımızdan geçmese diye Allah'a yalvarırlar. Böyle bir şey, şey söz konusudur. Ama ruhlar öldükten sonra ruhlar, ruhlar, ruhlar alemine gider. E, ama e, ruhların e, ruhlar aleminde ikiye bölündüğünü biliyoruz. Cennetlik olanlar cenne, e, işte bir mekandadırlar ki cennete girmezler ama öyle bir mekandadırlar ki çok rahat bir ortamdadırlar, çok geniş bir ortamdadırlar, rahat bir ortamdadırlar ve cennette köşklerini seyrederler, köşklerine bakarlar ve o şekilde istirahat ederler ve nimetlenirler. Kötü ruhlar ise çok kötü bir mekandadırlar, cehennemde gidecekleri yerleri görürler, Allah'ın kıyameti koparma diye dua ederler. İyi kulaysa ya Rabbi bir an önce kıyameti kopar da biz de cennetteki saraylarımıza, eşlerimize kavuşalım diye dua ederler değerli kardeşler. Evet. Durum bu. İnsan ruhunun e, sıkılmasının sebebi nedir? Musayyucu'ya kardeşimiz. Ruhumuzun hiçbir şey yokken sıkılma, e, sıkılması şeytandan mıdır? Allah insanın ee, insanın içine sıkıntı verir mi? Yoksa hep mutlu olmamız mı, ee, mutlu ol, e, olmamızı mı efendim e, ister? Soru böyle. Sorular baya uzadı efendim değerli kardeşler. Peki kısa daha kısa özet cevap vermeye çalışacağım hızlı konuşuyorum. Bir an önce sorularımıza cevap verelim diye. Evet bu arada bir de müsaadenizle ben bir yudum su içeyim. Evet sorularınıza cevap vereceğim ama daha fazla tabii vaktimiz de yok. Vakit de daraldı. <gülüyor> Soruyu oradan okudunuz. Ben de buradan seslendirdim. Değerli kardeşler. Evet, sorumuza bakacağız, bakıyoruz. Omen aradan dikri fe innalehu ma'iyşa danka, ve nashshuru yoma al-kiyamet a'ma, qad redbi lima shshar Değerli kardeşlerim, okumuş olduğum bu ayeti kerime de ne diyor? Kim ki benim yolumdan, zikrimden, Kur'an'ımdan, dinimden, tavsiyelerimden, emirlerimden, nehirlerimden yolumdan yüz çevirirse onun için can sıkıntısı veren bir hayat vardır. Çünkü mutluluğun yolu tektir. Mutluluğun yolu Allah'ın yoludur. Allah'ın yolundan gitmeyenler mutlu olamazlar. Olamadıkları görülmektedir. Parayı, malı, şöhreti, makamı, mevkiyi hepsini kazandıkları halde mutlu olmadıklarını görüyoruz. Mutlu olmadıkları için beyinlerini uyuşturucuyla uyuşturuyorlar. Akıl almaz partiler, eğlenceler düzenlemek suretiyle içlerindeki... E, sıkıntıyı unutmak gidermek istiyorlar kendilerini uyuşturucuya içkiye ve bir takım e, efendim e, spor müsabakaları maçlar şunlar, bunlar sanatsal etkinlikler e, tiyatrolar daha birçok alternatif olarak insanın sıkılmaması için insana insanlara bir aldatma vesilesi ve aracı olarak sunulan takdim edilen bazı şeyler ile kendilerini avutmak istiyorlar ama sonuç başarısızlıktır. Sonuçta bir başarı yoktur, başaramayacaklardır, başarmamışlardır. Firavunlar da mutlu olmadılar, karunlar da mutlu olmadılar. Çünkü Allah'ın yolundan çıktılar. Mutluluğun yolu tektir. Allah o kalbi yaratmıştır. O kalbe nazar etmiştir. O kalbe kendi sevgisini ilaç olarak koymuştur. O kalp Allah'ı bulmak ister. O kalp Allah'ı sevmek ister. O kalp kendisini yaratanı bilmek ister. O kalp kendisine, kendisini yaratana saygılı olmak ister. O kalp kendisini yaratana sevgili olmak ister. Edepli olmak ister. Kadirşinas olmak ister şükran duyguları beslemek ister, teşekkür etmek ister, hamd etmek ister o kalp. Ama siz bunun, o kalbe müsaade etmezseniz bu kalbin bu fıtri duygularını e, efendim ortaya çıkarmasına müsaade etmezseniz bunu hür bir ortamda güzel güzel, engin engin yaşamasına müsaade etmezseniz o kalp daralır, o kalp üzülür, o kalp keder, keder, o kalbi keder bürür, o kalpten hayır çıkmaz değerli kardeşlerim. Dolayısıyla yapmamız gereken Allah'ın yoluna dönmektir. Kalp sıkılır. Niye sıkılır? Allah'a bulamadığından dolayı sıkılır değerli kardeşlerim. Ya o yüzden efendim Allah'a bulması için mü mücadele etmemiz lazım, Allah'a bulmamız lazım. E, değil mi? Bu konuya biraz daha temas edeceğiz. Az müsaadenizi alıyorum. Bir kardeşime birkaç kelime yazayım. Çünkü bil, e, ben yazmadım. Programda olduğumu söylemedim. Dolayısıyla bazı kardeşlerimiz e, e, selam veriyorlar. Onların selamlarını almak durumundayız. Sizler de burada tıngır tıngır ses yapıyor ya bunu görüyorsunuz, duyuyorsunuz bu ekrişik mikrofon. Bunu çekiyordum sanıyorum. Evet. Evet. Allah benizden razı olsun değerli kardeşlerim. Bu da sabırla bizi dinliyorsunuz. Vaktimizde fazla yok. E, bu kalan sorular orada kalsın. E, daha soru yazmayalım. Onlara cevap verelim inşallah. Ondan sonra sohbetimizi sona erdirelim inşallah. Kalplerde kaldık değil mi? Üzüntü meselesinde. Değerli kardeşler. Allah'a iman eden, salih ameli işleyen, Allah'ı seven kulların yüzlerinde nur vardır. Aydınlıktır değerli kardeşlerim. Onların yani fazla başlarına musibetler bile gelse gülerek musibetleri karşılarlar. Rabbimden geldi, Rabbim Rabbimden geliyor. Rabbimin bana bir hediyesidir bu musibet diye karşılarlar. O insanlara gıpta etmek lazım. O insanları sevmek lazım, takdir etmek lazım. Üzüntüyü yenmişlerdir. Üzüntüyü kalplerinden tamamen silmiş, atmışlardır. Kederi bile mutlulukla, huzurla karşılarlar, şükranla karşılarlar bu insanlar müptela oldukları belalarda Allah'a sığınır bu insanlar. İmtihan olduklarını bilir bu insanlar. Dolayısıyla efendim başlarına gelen musibette sabır gösterdikleri takdirde büyük ecir alacaklarını bilir bu insanlar. Bildiklerinden dolayı da değerli kardeşler, ecir alacaklarını bildiklerinden dolayı değerli kardeşler, sevinirler. Bir güzel bir alışveriş içerisinde olduklarının farkındadırlar. O yüzden üzülmezler. O yüzden üzülmezler. Allah cümlemizi o salih kullardan olmayı nasip eylesin. O imanı elde etmeye, o imanı kemale eren insanlardan olmayı bize nasip eylesin değerli kardeşler. Diğer soruya geçelim. Bu soru biraz daha uzundu aslında ama Efendim. Soru ekranda yukarıda kaldı. Ben de o soruyu şu anda göremiyorum. Ama herhalde okuduğum kadarıyla böyle bir şeydi. Kötü ruhun gideceği yeri söylemiştik. Evet. Bayağı soru var. Musa kardeşimiz soru üretiyor maşallah. Soru makinası mısın Musa kardeşim? Bu kadar nereden buluyorsun ya? Evet. Şimdi Evet. Bayağı soru var. Bayağı soru var. Daha soru yazmayalım arkadaşlar. Daha soru yazmayalım da ben de kalanlarını cevaplamaya çalışayım. Efendim. Yoksa sabah diyeceğiz. Öyle görünüyor. Evet. Allah'ın bir insana sihir yapıldığı nasıl anlaşılır? Sihirin belirtileri nelerdir? Değerli kardeşlerim, bir insana sihir yapıldığının alametleri var. Nedir bu alametler? İnsanın kontrolden çıkması, titremesi, bağırıp çağırması, çığlık atması, anlamsız şeyler yapması, kontrolden çıkması... Efendim. daha sonra aklı başına geldiğinde ben mi yaptım bunları, niye yaptım, nasıl yaptım diye kendisine sorgulaması, farkında değilim demesi gibi şeyler, efendim korkması gibi şeyler, sihir yapıldığına bir alamettir. Bunlar belirtilerdir. İnsanın belki de hiç yapmayacağı şeyler yapması bunlar belirtilerdir. İlacı nedir? Sihirin ilacı. Sihirin ilacı sihir değildir. Sihirin ilacı e, rukiye-i şer'iyedir, duadır, Allah'a sığınmaktır, e, okumaktır, okunmaktır. Bunda sihirin ilacıdır. Aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir rivayete sedir yaprağını bir suya, banyo suyuna koyarak onunla banyo etmek ve Allah'a sığınmak suretiyle bir ilaç tavsif edilmiştir. Değerli kardeşler. evet. Şimdi bu ekranı da ben buradan çok e, sorular çoğalmış, ekranında şey yapamıyorum, hepsini göremiyorum. Kahleberadaki ruhların hepsi birbirine eşit miydi? Eşit miydi? Evet, ruhlar e, ilk yaratıldığında eşit eşittirler. Ak daha sonra kirlendiği veya işte ruhlar insanın gayretiyle temizleniyor veya yüceliyor, e, kıymetleniyor veya e, kötü oluyor yani. Allah-u Teala ne diyor? Ben diyor insanı, biz insanı en güzel لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim, احْسَنِ تَقْو۪يم üzere yarattık Yani hepsi ahsini takvim Hepsi Hepsi en güzel şekilde Yani sıfır kilometre süper şekilde, şekilde yaratılmış e, güzel varlıklar ثُمَّ رَضَتْنَاهُ أَسْفَلَ Daha sonra biz onu alçakların el alçağına çevirdik diyor Allah insanı alçaklığa çevirmez Fakat ne diyor burada o insan kendi eliyle kendini alçaklığa düşürünce biz ona bu istediğini yarattık. Bu istediğine müsaade ettik. Allah'ın müsaade etmesi, razı olması manasına gelmez. Allah imtihan gereği müsaade eder değerli kardeşlerim. Evet kısa kısa cevap veriyorum. Aslında biraz daha uzundur cevapları ama biraz daha kısa bir şekilde cevap veriyorum. Ekranda e, sorular yukarı doğru gidiyor. Ben de göremiyorum. E, tekrar yukarı çıkmak durumundayım. Soruları görmek için. Bayağı bir soru var. E, i̇nsanın içine cin girip zarar verebilir mi? Evet. insan içine cin girdiğine dair e, çok sağlam e, hadis-i şerifler bilmiyorum şahsen. Fakat... E, Bilinen bir şey var ki toplumun, e, cinlerin e, zarar verebileceğine dair Kur'an-ı Kerim'de iş, e, işare, buna işaret eden ayet-i kerimeler var. Değil mi? E, i̇şte ne var? اَلَّذ۪ي يُوَسْفَسُ ف۪ي صُّلُورِ النَّاسِ Gizlice insanın kalplerine vesvese veren diyor. Değil mi? E, i̇şte قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلْكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ Gizlice gelip insana vesvese veren cin, e, cinlerin şerrinden Allah'a sığınırım de. E, bunlar e, biraz e, ne yapıyor? Bu e, cinlerin insana vesvese vereceğine işaret ediyor. Ama bu şu demek değildir. Yani bu bedene cin girdi falan. E, bu konuyla ilgili ben e, bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü elimde herhangi bir delil yok. Cin, cin insanın bedenine girer mi girmez mi sorusuna girebilir diyebileceğim bir delil yok. Girebilir cin insanın bedenine girer eee diyebileceğim bir delil yok. Hani bazıları der ki işte eee inna eşşeytane yecri fi'l insani majra'd dam. E, şeytan insanın kan damarlarında gezer demesi bu aslında yani şeytanın kan damarlarında gezmesi, fiilen bedenen gezmesi manasında değil. Yani orada aslında insanın kalbine vesvese verebileceği manasına gelmektedir bu. Bedenen insanın yani, yani şeytanlar şey, nedir? Şeytan cinlerdendir biliyorsunuz. Bedenen insanın vücudu.